Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin kitabı Kur'an'dan bir ayeti dinlerken, o ayeti ashab-ı kiramın dinlediği, peygamber aleyhisselam efendimizin okuduğu, Bizim de sevap kazanmak için okuyup dinlediğimiz ayet düzeyinde gördüğümüz için umumiyetle elimizdeki Kur'an gibi bir kaynağa rağmen dünya sıkıntılarına çözüm bulamıyoruz. Bizimle ilgili sorun üreten kaynakların niteliğini ve formüllerini Anlayamıyoruz. Halbuki Kur'an'a iman ederken kainat kitabı, bütün sırların ihtiva edildiği bir kitap olarak iman ediyoruz. Pratiğe gelince böyle olmuyor. Pratikte bu ayet Firavun'u anlatıyor diyoruz. Hayır, Firavunizmi anlatıyor. Karun'u anlatıyor diyoruz. Karunizmi anlatıyor. Kadını anlatıyor. Ebu Cehil'in karısını, Ebu Leheb'in karısını anlatıyor diyoruz. Hayır, hayır. Feminizmi anlatıyor diyeceğiz. Filan kafiri değil, küfrün mantığını anlatıyor diyeceğiz. Anlayacağız. Böylece, Elimizdeki Kur'an'a rağmen bu kör hayatı devam ettirmemenin sırrını çözmüş olacağız inşallah. Bu mantıkla Gafir suresinin 29. ayetini beraber tefekkür edeceğiz. İnşallah bu tefekkürün neticesinde de bu dünya niye Müslümanların kafatası üzerinde dönüyor? sorusunun cevabını keşfedeceğiz. Bu dünyadaki olup bitenlerin, zalimlerin hayat tarzının, mazlumların neden zalımlara ayak uydurmaktan zevk aldıklarının sırlarını yakalamış olacağız inşallah. Elbette sadece bu ayetin gündeme getirdiği bir pencereden bakarak dünyanın bütün olaylarını bu ayette görecek demiyoruz Gafir suresinin 29. ayet <gülüyor> bu ayet bundan 1400 küsur sene önce Medine'ye indi, Mekke'ye indi ama olay ondan da 2000 sene önce belki Mısır'da Firavun'la ilgili bir olay Firavun bir insandı. Onun yönettiği devletine hükümran olduğu insanlar da insandılar. Medine'de insanlar yaşıyordu. Bugün de insanlar yaşıyor. Kıyamete kadar da insanlar var olacak. Bu ayette insanlara konuşuyor. Müslüman olmuş insanlara konuşuyor. İnsan insanı idare ederken,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 insanlara hitap etmiş. Musa'ya selam konuşmuyor. Kendi halkına konuşma yapıyor. Ma'urikum illa ma ara. Neyi uygun görüyorsam onu size söylüyorum. Neyi uygun görüyorsam onu size söylüyorum. O kum illa sabilir rasiat. Benim size gösterdiğim yön en doğru yöndür. Firavun diyor. Ne söylersem benim sözümdür o. Ben de dost doğruyu söylerim. Yanılma payı yok beyefendinin. Biz bugün filan ülkede darbe yapılmış da askerin işte egomanyasında devlet yönetiliyormuş. Filanca ülkeyi deli biri eline geçirmiş konuşuyormuş diyoruz. Binlerce sene öncesinin realitesini Allah bize haber veriyor. وَمَا اُر۪يكُمْ ara مَا اَرَى وَمَا illa اِلَّا سِب۪يلَ Neyi uygun görüyorsam onu anlatıyorum size. Sen kimsin? Her uygun gördüğün en doğru yol oluyor. Kimse dememiş ama. Neden? Çünkü konu Mr. Firavun konusu değildir. Firavunizm konusudur. Bu Firavun'un mantığıdır. Firavunluğa aday herkesin mantığı da budur zaten. Müslümanlardan da olsa bir şey değişmiyor. 40 kişi 50 kişi öldürmüş. E ben dedim sizi öldürün. Ben yanlış bir karar verir miyim ya? Siz şahit olun. Demiş insanlar var bu dünyada. Milyonlarca akıl bir aklın kölesi nasıl olur? Hatta yeri gelir buna demokrasi diye bir isim vererek güya bütün akılları temsil edilmiş bir yerden kaynaklanan akıl olarak öne çıkar. Buna rağmen bir kişidir hep konuşan. Bir kişi. Eğer söz Allah'ın ve peygamberinin değilse bir toplumda bir kişi konuşuyordur. 300 kişilik bir kuruldan çıkmış bir karar olabilir. Bir kişinin fikridir o. Bir kişiyi konuştururlar. Çünkü şeytan bir kişiye hükmetmeyi 500 kişiye hükmetmekten daha kolay görür. Bir kişiyi yönlendirir, o bir kişi üzerinden de istediği toplumu istediği gibi çevirir, evirir. Ve ma'urikum illâ Ne uygun görüyorsam onu konuşuyorum. Ve ehdîkum illâ sebîl Size söylediğim her şey dost doğrudur. Firavun kafası. Firavun bir mantığı yansıtıyor burada. Kendisinden çok bir mantığı yansıtıyor. Yüce Firavununuz konuşuyor beyler, siz ne zannettiniz diyor işte. Bana da mı itimadınız yok? Kralınız değil miyim ben? E kralım, sizin lideriniz değil miyim? E tamam kongrede beni seçmedi. E, ben konuşuyorum. Ha sen konuşuyorsan mesele yok zaten. Ya alenen, Tanrımız dediği insanlar, ya da tanrımız demeden tanrılaştırdılar. <gülüyor> ne uygun görürsem onu söylüyorum size. Ve ehdîküm illâ yanlış yön Neden? Çünkü bütün firavunlar firavunları taklit edenler firavunluklarını bir üçlü açı üzerinden yapmışlardır. Üç boyutu olan, üç köşesi olan bir açıyla bunu çözmüşlerdir. Bir Firavun var, bir Haman var, bir Karun var. Firavun direksiyonu temsil eder. Haman ise orta bürokrasiyi temsil eder. Kimdir orta bürokrasi? E, ha ha Karun var, Firavun var, halk var. Bunların ortasında bir Orta tampon bölge olması lazım. Buna bürokrat denir. Bizim dilimizde. Firavun'un e, sisteminde hamanizmdi bu. Haman, Firavun'un kurallarını mazlum insanlara uygulayan zalim'in eli. Firavun'un ayağı. Firavun'un üretim merkezi, kafa üretim merkezi. Bir de Karun var. Karun da ekmekle sorumlu. Yani halkla, insanlarla, büyük yönetici arasında Haman'ın tampon bölgesi var. İnsanların sus payı olarak da ticari boyut olması lazım. O boyutu da Karun temsil ediyor. Karun, Haman ve Firavun üçlüsü bu sacayağı bir araya geldiğinde de ben ne dersem doğrusunu söylüyorum size. Benim sizi sürdüğüm yön en güzel yöndür. Daha iyisi olmaz. Bende inanmış bir nesil böyle ortaya çıktı. Çünkü biz çocuklarına ana rahmindeyken bile müdahale eden bir sisteme neden insanlar karşı çıkmadılar sorusuna cevap ararız hep ber. çünkü ana rahminde çocuklarınızı öldürmem lazım ben bunu uygun gördüm deyince firavun e vardır bir bildiği adam ülke yönetiyor oldu dolayısıyla şimdi senin çocuğuna veya başka bir müslümanın çocuğuna cinsiyet değiştirsin bu çocuk diye bir müdahale yapsa bir sistem sen de buna karşı çıkamazsın e bir bildiği vardır da bizim adamımız boş mu yaşıyor orada bu kadar dua ettik. Firavun'a da dua ediliyordu. Mısır mabedlerinde firavun için okus tokuslar yapılıyordu. Tanrıydı çünkü. Burada bu sistemi Allah bize tarif ediyor. Roma urikum illa maara. Ma urikum illa maara. Ben ben ben söylüyorum ya. Ben söylüyorum. Ha sen mi söylüyordun? Biz başkası söyledi, sekreterin söyledi zannetmiştik. Deyince olay kapanıyor. 4000 sene önce böyleydi bu. 2000 sene önce böyleydi. Akıllar Allah'a teslim olmadığı sürece bugün de böyle, 2000 sene sonra da böyle olacak. Dolayısıyla Gafir suresinin 29. ayeti. Bugün dünyanın bütün İslam isteklerimize rağmen zulmü gözlerimizle gördüğümüz halde, avuçlarımızın içinde zulmü tuttuğumuz halde neden bu dünya böyle dönüyor sorusunun cevabı siyasi boyutuyla incelendiğinde Gafir suresinin 29. ayetindedir yani insanların Allah'ın yarattığı eşrefi mahlukattan akıl, bali birisi olmak yerine akıllarını birisine teslim edip dul bir kadın bile olsan Ömer gibi bir adamın karşısına çıkıp dur ne yapıyorsun sen Diyemeyince insanlar. Tabi kritik günler geçirmediği için onun aleyhin, onun karşısında rahat konuştu insanlar. E bir, bir yerde konuştuğun zaman işte biz IMF, AMF borçlarımız var. Onları ödeyeceğiz. Vatandaş ses çıkarmasın. Çıkarmıyorsun. E Afrikadaki açlık Nil nehrini vurdu. Dolayısıyla sen konuşursan Mısır aç kalır. Sen de konuşma Hacı efendi. Her güne bir mazeret, her olaya bir kılıf uydurulunca akıllar da. Bunu yutmaya müsait olunca ne buyurduysa Firavun doğrudur. Binlerce insanın üzerine tank sürersin bir meydanda. Bin kişi, iki bin kişi orada öldürürsün. Ellerinde çakı bile yok, silah yok. İnsanları öldürürsün. Üstelik de ödül alırsın bunu yaptığın için. Öbür seçimde yüzde doksanla iktidara gelirsin. O dört bin sene önce Kahire meydanı öyleydi. 4000 bin sene sonra Kahire kafalar aynı olunca aynı hale geldi. Bir şey değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü insanlar bu mekanizmaya, Firavunlu, Hamanlı, Ka Karunlu mekanizmaya rıza gösterdiler. Sadece Allah ve onun kulları sisteminin yerine, Allah var ama, kullarından da bazıları mini mini ilahlar mantığına sessiz kaldılar. Sessiz kalınca da çark onları içinde evirdi çevirdi. Kimsenin kimseye sitem etmeye hakkı yok bu durumda. Biz bu ayetten, bu mübarek ayetten çok önemli dersler çıkarmalıyız. Bu derslerin ilki şudur. Rabbimiz burada ey müminler ben size tarihte nasıl zulüm yapılmıştır bunu anlatayım iki nokta diye bir ayet koymuyor. Kur'an'da böyle bir uslup yok zaten. Kur'an okul kitabı değildir. Dolayısıyla bir resim koyup büyük harfler koyup iki nokta üst üste bir iki üç dört bu uslup çocuklara alfabeyi öğretirken ki Kur'an akil baliğ mümin muvahhidü müslim insanların kitabıdır. <gülüyor> lep demeden leblebi anlarlar. Bunun için allah Teala ben size tarih dersi verdim buyurmuyor. Ama Gafir suresinin 29. ayetini okuyan her müminde anlar ki demek ki tağutlar yani halklarını ezen zalimler insan iradesine halk kitlesine saygısı olmayan despot tipler her zaman kendilerini en doğru düşünen, gösterdiği hep doğru olan tip görmüşlerdir demek ki. Bunların şahı, Firavundur. Firavun, en büyük zalimdir. Onun için Kur'an-ı Kerim onu, kafirlerin imamı olarak önümüze koyuyor. Küfrün imamıdır. E'immetül küfürdendir. Küfrün liderlerindendir. Dolayısıyla, Kafirlerin temel mandığı müminleri veya mümin olmayanları insanları keriz görmeleridir. Kendisini en akıllı, en makul iş yapan insan görmeleridir. Buna teslim olmakta sakınca görmeyen kitlelerin yapacağı hiçbir şey yoktur. Bu yüzden tarih boyunca bu Karun'un ekolünde olanlar, Ömer bin Abdülaziz'in çizgisini tutturamayanlar, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın çizgisini tutturamayanlar, sürekli olarak hakkın da kralı olduğunu düşünmüşlerdir. Halbuki o halkın kralıdır. Vatandaşların yöneticisidir. Hakkın yani doğru olan şeyin de kralı benim diye düşünmüşlerdir. Böylece de hakkın da kralı olduğuna göre, onun görüşüne aykırı davranan herkes düşmandır. Herkes sapıktır. Herkes vatan hainedir. Nasıl o yaşadığı ülkenin sınırlarına ordusuyla gelip tecavüz edip orada köyleri işgal edene düşman diye hitap ediyor. Neden? Bu vatan benim kral olduğum bir vatandır. Topraklarımın sınırı var. Bu sınırları geçenler düşmandır diyor. Aynı şekilde hakkın yani adalet ve gücün asıl güç olan hakkın da sahibi benim. Kralı benim. Dolayısıyla benim dışımda kim bir görüş belirtiyorsa düşmandır, casustur, vatan hainidir, sapıktır, örgütçüdür, casustur, sızmıştır. E Dolayısıyla ha düşman dışarıdan saldırdığında onu püskürtmek için, ordudaki askerlerini düşmanın öldürmekte bir sakınca yok. Düşmanla savaşıyoruz. Ha benimle aynı şehri paylaşan, bana vergisini veren bir vatandaş, günün birinde çarşıda ağzından kral hazretlerinin e, görüşüne aykırı bir görüş beyan etmiştir. E, dolayısıyla düşman da, çünkü toprağın kralı da aynı, hakkın kralı da aynı o kafaya göre. Mâ illa illâ mantığı budur ben size sadece doğruyu söylerim diyen mantık budur böylece görüyoruz ki bu toplumlarda akıllı insan yetişmesi mümkün değil çünkü bunların ilk yaptıkları iş akılları dondurmaktır ben doğruyu söylerim sözünün karşılığında sen yanlışsın var dolayısıyla sen ürettikçe yanlış üreteceğinden kralın görüşünün aksine Yanlış üreteceğinden sen e ciddi bir şekilde suç işleyeceksin. Bir kere iki kere ağzından dünya dönüyor diye bir laf çıkacak. Dünya nasıl döner senin kafanda bir kılıç döndü mü görürsün dünyanın nasıl döner. Olacağından kimse dünyanın döndüğünü de söyleyemez. Derelerin aktığını da bile söyleyemez. Akmıyordur dereler. Dereler akmaz. Hatta daha kötü ölümden kurtulmak için bin sene önce Roma yandı onu ben yakmıştım diyebilirsin demen gerekir neden çünkü birisi çıkıyor <gülüyor> ne dersem doğrudur ne yaptıysam en güzelidir dedi sen de tabi öyledir dedin e, tabi öyledir dediysen adam da ne yaptı şimdi niye benim A dediğime B diyorsun sen vatan aynısın. Ha sınırları filan ülkenin askerleri geçmiş. Ha sen benim beyan buyurduğum görüşümü bir milim öteye geçmişsin demişlerdi. Yeryüzünde zulüm denen şeyin temelinde bu var. Mazlumlar zalımı sürekli biberonla besledikleri için zalimler güçlüdürler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhın çok güzel bir sözü var. Yani bir hadis kitabında okumadığım için hadis gibi nakletmiyorum. Diyor ki mazlumun en e, zalimın yani zulüm yapanın en büyük destekçisi mazlumdur. Pısırık kaldığı için zalime prim vermiştir. Zalimi o ayakta tutuyor. Zalim korkmuyor. Cüret buluyor. Karşısında ses çıkarılmayacağından. Eğer benim söylediğim her şey doğrudur. Haydi bir alkış tufanı tutturuyorsan, bunu ister demokratik bir sistemde yap, istersen medya gücünü kullanarak yap, istersen askeri bir darbeyle yap, istersen insanlara bol bol rüşvet verdiğin için, kredi verdiğin için yap, İstersen de kral mantıklı bir sistemle, kraliyet sistemiyle yürüttüğün için yap. İstersen hak etmediğin halde halifeyim ben diye Müslümanları Bağdat'ta, Şam'da sömüren bir mantıkla yap. Ne yaparsan yap. Ben ne dersem doğrudur. Yaptığım her iş doğrudur. Yaptığım her iş güzeldir dediğin sürece ve insanlar bir dakika, bir dakika. Ne masum ki sen masum değilsin ki. Niye yaptığın her şey doğru oluyor senin? Niye senin söylediğin her şey hak oluyor diye insanlar bir kere söyleyip bu çığırı aşamadılarsa senin karşında, sen o zaman her gün büyüyen bir tanrısın. İnsanların gözünde aşılamaz bir güçsün sen. Böylece insanlar kendi cellatlarının kılıcını beslemiş olurlar. Sustukça, ses çıkarmadıkça. Ortada bir hakikat var. Ne dersen benim sözüm diyene, Elbette, elbette bir alkış. Haydi alkış, haydi alkış. Hatta ve hatta yanlış bir söz söylediyse, o bile bir hikmete binaendir. Boşuna yanlış yapmaz. Bir alkış daha ona. Bu mantıkla Firavun'dan beri insanlık geliyor. Ama insanlık teknoloji buldu, uzaya uydu, fırlattı, uçakla seyahat yaptı, hala huzur arıyor. Hala huzur arıyor insanlık. Hala yöneticilerin helal yiyip yiyemediğini sorgulamaya devam ediyor. İnsanlık hala Ömer garıyor. Hala adalet kimsenin tekelinde olmasın diye mücadele yapılıyor. Bunun sebebi nedir? Bir kere insanlardan birisi ilahlaştırılmaya kalkılmıştır. Artık öbür yeni, Yavruları o ilah iddiasındakilerin yeni yavruları da babaları gibi ilah olmak istediğinden bir ilahlık savaşı ve ilahlara yağdanlık yapan bir kitlenin varlığı artık dünyada ne zaman düzelecek? Elbette müminler Allah'a kul olma lezzetiyle hayata tutundukları zaman bu düzelecek şüphesiz. Ama o güne kadar kimin kanı akar, kim ne eziyet görür, kim hapishanelerde çürür onu Allah bilir. İkinci tespit edeceğimiz bir nokta daha var. Burada Firavun La anehullâh", La anehullâh", gökler kadar lanet olsun ona. Firavun ciddi ve bütün siyasetçiler için örnek olacak bir çığır açtı. Dolayısıyla hadisi şeriften öğreniyoruz ki biz bu açtığı kötü çığırdan dolayı kıyamete kadar siyasetle İnsanlara zulmeden ne kadar firavunizm mantıklı insan varsa hepsinin günahı onların defterine yazıldığı kadar bir kopyası da firavunun defterine yazılıyor. Ama bitmedi. Bir ilavesi daha var. O gün firavunun bu mantığını çözemeyenler, sen neden tek doğru konuşan adam oluyorsun ki vahiy mi geliyor sana demeyenler de, sessizlik çığırı açtıkları için kıyamete kadar sessiz kalarak firavunlara prim verilme nedeni olanlar günahlarını defterlerine yazdırdıkları gibi aynı şekilde bu sessizliği ilk başlatanların defterine de bir fotokopisi onlar içinde yazılıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Üçüncü bir nokta firavun bunu yaparken ey vatandaşlarım ben sizin kralınızım Ayağımı öpün, beni doyurun, çocuklarımı doyurun, sarayımı boyayın, sizi sömürmek istiyorum demedi hiçbir zaman. Yeryüzünün en zalim, en cebbar adamıydı. Ama ayetlerin diğerinden, devamından da anlıyoruz ki, bunu vatandaşlarının lehine yaptığını söyledi hep. Ülkemi kalkındırıyorum, ben sizin için uğraşıyorum. Bu saçları size hizmette arttım ben dedi hep. Bu iblisin genel taktiğidir. En kötü şeyi bile iyi bir ambalajla sunar. Alkolü evet biraz başın ağracak ama e, bu dertlerden başka türlü kurtulamazsın. Dediği gibi bu adam anamızı ağlattı bizim ama olsun ülkemizi de kalkındırdı. Olsun Nil nehrinde köprüler yaptı. Karşıya rahat geçiyoruz da dedirtiyor. Dolayısıyla iblisin asıl hedefi, yeryüzünde, iyilik adına ne varsa, onun kökünü kurutmak olduğu için, kök kurutma mücadelesi yaptığı için iblis, kök kurutma mücadelesi, bir nebze, fareye yem verir gibi, firavunun elinde ve dilinde, hayırlı güzel sözler görünmesinde, iblis sakınca görmemiştir. Onun için, Bugün Firavun'u konuştuğumuz yerlerde Allah'ın küfrün lideri azgın cehennem kütüğü dediği adamı bile konuşurken pek çok insan ama adam ülkesini imar etmiş kardeşim. Adam ülkesini imar etmiş ya. Kaç bin sene önce adam tekerlek icat etmiş ne diyorsun sen? Güya şimdi hakkaniyeti konuşuyor. Allah'ın cehenneme kütük dediği adam tekerlek icat etse ne olur? Tıbbı icat etse ne olur ya? Bu kafir oğlu, kafir oğlu, kafir oğlu, kafir. 80. dedesine kadar herkes kafir bunun. Soyu, sopu insana zulmetmek için aleta yaratılmış. Bunun nesine sen hayır hizmet etmiş? Bu neye benziyor? Bir sel geldi, bizim köyümüzü olduğu gibi götürdü. Olduğu gibi köy, mey kalmadı, cami, ev yıkıldı. Sonra biri diyor ki, ama... Seneye tarlalarda çok iyi mahsul olacak. Bayağı ıslandı tarlalarımız diyor. Toprak suya doydu elhamdülillah diyor. Yahu sel olmuş senin köyün gitmiş. Ev nerede, tarla nerede ya? Bu tarlada rütübet var ona seviniyor. Bu sene buğday büyük olur. Başaklar dolu olacak diyor. Firavun cici konuşmayı, halkını ikna edecek sloganlar üretmeyi hep becermiştir. Onun izini sürenler de bunu hep becermişlerdir. Dünyayı kana bulayan Hitler, kan istiyorum ey Alman halkı, kan, kan, mı dedi? Öyle mi girdi savaşlara? Hayır. Bu dünya sömürülüyor, adil bir dünya kurmam lazım benim dedi. Ben size kötülük istemiyorum dedi. Açın tarihi bakın, adamın konuşmaları, heyecan uyandırıcı. E ciddi ciddi insanları, heyecanlandırabilecek nitelikte firavun lanuhullah mantıklı insandı doğru ama mantığı şeytanın mantığıydı öyle bir mantığı vardı onun için konuşurken ikna edici konuştu ne diyor var mı istediğiniz kardeşim ben ne dersem olca kırarım kafanızı demiyor ben size en güzeli söylüyorum en güzel işleri yapıyorum diyor. Ve buna da inandırıyor. Neden inandırıyor? Nil nehrinin kenarına bir köprü gibi bir şey yapmış. Sal yapmış bir tane, millet karşıya geçiyor. Tamam işte daha ne, ne olacaktı? Bu sebeple bu tip tuğyan erbabının tatlı konuşmaları, heyecanlı konuşmaları hatta ve hatta yer yer, dini bu işe alet etmeleri, bir tuzaktır. Bu tuzağa Müslüman nasıl kanmaz? Şöyle kanmaz. Bu güzel konuşmalarla, işler arasında uyuma bakar. Her insan hata yapabilir. Her insan hata yapar. Ama, hata yapmak başka, toplumunu, bir, sürüklenmişliğe razı edecek mantık sahibi olmak başka. Bu arada Bakara suresinin 204. ayetini Allah Teala'nın bunu nasıl anlattığının örneği olarak inceleyebiliriz. Amin bilallah min shaytanir rajim bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Omin al fil hayatid dunya. Ve yüshidu Allaha kalbi وَهُوَ اَلَدُّ الْخِسَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ öyle insanlar vardır ki en kaba düşman o olduğu halde konuştuğu zaman seni ikna eder bir de üstüne Allah'ı şahit tutup yemin eder وَهُوَ اَلَدُّ الْخِسَامِ halbuki kızıl düşman sana ama Öyle bir konuşuyor ki, Firavun da öyle konuşuyor. Görüyorsunuz ben her şeyi düzgün yapıyorum. Bu müminlerin kanmaması gereken bir yaşam. Nasıl Müslümanlar olarak biz namazımızı, orucumuzu dikkat ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te, Acaba bu saatte iftar tam oldu mu diye, ezan duyuldu mu diye dikkat ediyoruz. E, Siyaseti de dikkat ederiz. İnsanlık neyle geldi, nereye gidiyor diye dikkat ederiz. Etmezsek o gün Firavuna sessiz kalıp aldananların bu hantallığının cezasını kıyamet günü, kıyamete kadar o işin peşinden gidenler olarak çekecekleri gibi biz de o çekeceklere, o suçu üstüne çekeceklere Kesinlikle katılırız. Allah muhafaza buyursun. Bu sözün Gafir Suresi'nin 29. ayetinin muktezası şurasız hayattır. Şura nedir? Şura nedir? Yaşanan toplumun özünü fikir olarak emmektir. Ömer radıyallahu an Bedir ehlini yani ashab-ı kiramın en büyüklerini Medine dışına çıkmaya niye yasaklamıştı? Bu kendisine sorulduğunda ne diyor? Siz Medine dışına çıkarsanız burası başkent ben bu İslam devletini nasıl idare ederim diyor. Demek ki onlarla idare ediyor. Toplumun beynini arı gibi emmeyen biri yani beynini sömürmek manasında o beyinlerin ortaya koyduğu fikirleri emmeyen birisi şura yapmıyor demektir. Şura Müslüman karakteridir. Toplantı üstüne toplantı yapıp o arada kanun önceden çıkmış ama hala kanun nasıl olmalıdır diye toplantılar yapılıyor. Çünkü kılıflı, ambalajlı işler yapması gerekiyor. E, vatandaşlarla tek tek her eyalette bir toplantı yapıldı. Şam toplantısı, Bağdat toplantısı, Kahire toplantısı hepsi yapıldı. Toplantılar yapıldı. Meğer Kağan'ın iki sene önce çıkmış. Hazırlanmış, taslak sekreteriye verilmiş. Bu arada şuralar yapılıyor. Kazara yakalanırsa, ilk, ilk işte yönergede düzeltilecek merak etmeyin diyor o denen şeyin dışında başka bir bölümü düzeltiyor, düzeltmiş oluyor. Şurasız yönetime talip olanlar, İslam sistemi talep etmiyorlar demektir. Şurasız yönetim yapanlar da, Müslümanlıklara ayrı bir konu, Müslüman olabilirler, Hristiyan olabilirler, Yahudi olabilirler, onlar, Allah'ın emrettiği şekilde bir yönetim yapmıyorlar. Bu isterse Sultan Fatih olsun, isterse Selahaddin Eyyubi olsun, isterse Abbas halifesi mütevekkil billah filanca olsun. Kim olursa olsun. Bir şey değişmiyor. Çünkü Allah ümmeti Muhammed'in fikrinin bir bardağa öz olarak akıtılmasını emrediyor. Buna da Şura buyuruyor Allah. <gülüyor> Bu söz ben en doğruyu yaparım sözü kimse bana fikir beyan etmesin olduğu için şura düşmanıdır. Şura'nın olmadığı yerde kıpkızıl yalan vardır. Yalancılık vardır. Sen yalan söylüyorsun demek de kanuna aykırı olacağı için kim hiç kimse onun yüzüne sen yalancısın diyemeyecektir. O yaşadıkça dost doğru bir yalancıdır. O kadar. Dost doğru yalancıdır. Bu "Kâle Firavun ma urîkum illâ mâ erâ ve mâhedîkum illâ sebîl er ayeti-kerimesinin zihinlerimizde alması gereken yerdi. Fakat Gerek İsrailoğulları, bu firavuna muhatap olanlar, ve gerekse onun kendi kavmi, Kıptiler vesaire kimseler. Bunların genel gidişatını Rabbimiz nasıl gördü? Bu hain böyle yaptı deyip geçiştirilecek bir iş mi bu? Yoksa bu hain ve onun önünde pısırık kalanlar mı diyor allah Teala? Şimdi dönüyoruz. Hudü suresinin 97. ayetinde bu gerçeği görüyoruz. Çok uzatmadan, bir ayet tefsirine dönüşmeden, Hudü suresinin 97 ve 98. ayetinde ne oldu bitti bu dünyada, bugün ve yarın ne oluyor, ne olacak sorusunun da cevabını bulacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, ve lacad ersalna Musa bi ayatina ve sultanin mubin ila <'ih> biz Musa'yı mucizelerle ve açık bir belgeyle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. Fetteb'u emra firavna onlar Firavun'un sözünü dinlediler. وَمَا أَمْرُ فِرَعَوْنَا بِرَشِيدٍ Halbuki Firavun doğru söylemiyordu. Ayeti anlıyoruz. Biz elinde belgelerle, mucizelerle Musa'yı gönderdik. Kime? Firavun'a ve adamlarına. Ama onlar Firavun'u dinlediler. Firavun ise doğru söylemiyordu. Yakdu mukawmuhu yevmel kıyamete. Kıyamet günü o dünyada olduğu gibi önden gidecek. Fevradehumun Fe nar ve onları cehenneme sürükleyecek. Ve bi'sel virdul mevrut. Ne kötü bir yere gidecekler. Suçu işleyen Firavun. Ama Firavun'a becerip gerekli refleksi gösteremeyenler firavunun önünden gittiği konvoyla beraber cehenneme girecekler vatandaş ne yapsın canım yok Hüd suresinin 98. ayetinde fe evredehum ennara onları cehenneme atacak firavun atacak çünkü dünyada onlar yüce tanrı kabul ettikleri liderlerinin peşine takılmışlardı. Bu peşe takılmışlık ahirette devam edecek. Kim açısından bu? Bu Firavun cephesinden bakıldığında. el araf suresinin 128. ayetinde ise, Musa aleyhisselama iman edenler açısından o gün bu olayın nasıl incelendiğini görüyoruz. Çünkü büyük kitle, Firavun'un firavun, firavun kafasından gittiler. Bir azınlık Musa Aleyhisselam'la kaldılar. Musa Aleyhisselam bu kitlesel yürüyüş, yani Firavun'un silah, para, hamanizm, karunizm, ekolüyle sağladığı otoritesinin beyinlerini sömürdüğü, ayaklarını kırdığı, sürüngen hale getirdiği, o büyük kitlenin karşısında ağzınlık durumda kalan ve çığlıkları duyulmayan birkaç Müslümana oturup son durum değerlendirmesi yapmışlar bu sefer. Yani Firavun penceresinden gördük. Hud suresinin 97-98. ayetinde sonuç cehennem oldu. Musa aleyhisselam ve adamları diyelim bu taraftan incelediğimiz zaman el araf suresinin 128. ayetinde kale Musa li kavmi istainu billahi wasbiru. İn el erd lillah yurisuha men yasha min ibadihi lil Bu milattan 2000 sene önce. Milat tarihinde milattan 500 sene sonra Medine'de, milattan 2000 sene sonra İstanbul'da, milattan 4000 sene sonra insanlığın ömrü varsa Londra'da, dünyanın her yerinde, Firavun adamlarıyla kitlesel akım başlattığı zaman, evlerinde mahsur kalan, vakıflarında pısırık durumda mahsur kalan, camilerinden dışarı nefes alamayan, Hatta hoparlörle camilerinden şehire, köye ezan duyuramayan, aciz, zavallı ve zulüm altında mazlum kimliğiyle kalan bütün Müslümanlara Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın diliyle verdiği mesajıdır. İste'inu billah. Allah'tan yardım isteyin nasıl? Allah'la ilişkileriniz iyi olsun. Tam ibadet zamanı yani. Tam ibadet zamanı. Vasbiru. 2 sabredeceksiniz. Üç innal arda lillah Allahındır asla ne dersem odur diyen Firavunun değildir bu dünya. Üçüncüsü innal arda lillah Allahındır yürüsü yaşa dördüncü kural dilediğine mülkü verir Allah. Bu ne demek? Firavuna dileyerek verdi demek. Firavuna dileyerek verdi demek. Musa yetiştirecek çünkü. 5 sonuç müttakiler için olacak. Bugün mü? Son geldiyse bugün tabi. Son gelmedi ki devam ediyor hayat. Tekrar ediyoruz. Firavun'un karşısında kendisini Musa ve Musa'ya iman edenlerden biri gibi gören herkese o gün bugün ve yarın kıyamete kadar Allah'ın tavsiyesi, emri nedir? Allah'la baş başa kalmayı bileceksin. Sabredeceksin. Mülk Allah'ındır bunu unutmayacaksın. Allah istediğine istediğini veriyor unutmayacaksın. Sonuç kesinlikle senin olacak müttakilerdensen. Bu arada tabi ki Musa Aleyhisselam dualar etti, beddualar etti. Ayrı bir mesele. Ama bu mantık böyle başladı, böyle devam etti burada bu kalle firgounu ma ma ara ben ne dersem doğrudur la. ne diyorsunuz diye böyle çıkış yapan kendisini Mısırın tanrısı ilan eden akılsız aklı kıt koca kral Ak akılsız koca kral öleceğini unutan akılsız insanın çok fazla akıllı olmadığını biliyoruz ama Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh'ın bir sözü var. Bu sözü hepimiz bugün, ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun, nasıl İslam anladıklarına dair bir örnek olarak, avuçlarımızın içine yazmamız gerekiyor. Tabarani'nin Mu'camul Kebir'inde, 8765. hadis-i şerif olarak bir kenara yazabiliriz. Allah ondan razı olsun diyor ki: Kimse imma'a olmamalıdır diyor. Diyorlar ki imma'a ne demektir? Şimdi devam ediyoruz. Abdullah İbn Mesud kimse imma'a olmasın diyor. İmma'a ne demek? Şu demektir diyor. Adam der ki, halk ne yaparsa onu yapacaksın. Çoğunluk ne taraftaysa o tarafta olacaksın. Çoğunluk düğününü öyle yapıyorsa öyle yapacaksın manasında. Çoğunluğa uy. Çoğunluk sapıtırsa senin sapıtmanla sakınca yok. Çoğunluk doğru yola gelirse sen de doğru yola gelirsin diyen immadir diyor. İmma'a ipsiz sapsız adam demek. Süpürüntü adam demek. Demek ki ashab-ı kiramın ilk yedisinden biri olan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh toplum algısına kurban olmuş Müslümanları imma'a olarak görüyor. İpsiz, sapsız insan olarak görüyor. Toplumun süpürüntüsü olarak görüyor. Sonra da diyor ki Hak yüreğinize kök salsın. Hak neredeyse orada olun, batıla hiçbir şekilde destek olmayın. Radıyallahu anh. Bugün, dünya siyasetini, yani bugün bu dünyayı yöneten güçleri, liderleri incelediğimizde, en uç, en yüksek, en hassas, Demokratik yönetimlerde dahil olmak üzere. Kraliyetler vesaire zaten konuşmaya gerek yok. Bugün firavunizminden insanlığın hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Atları firavun değil, demokratik bilmem ne başı. Bilmem ne diye isim koymuşlar kendilerine. İsim pahalı bir şey değil nasıl olsa. İsimcilik kolay. Ama firavunizm, kurulduğu günden beri, devam ediyor. Neden? Çünkü, Firavun döneminde, İmmeli'ye razı olanlar, hala var da ondan. Allah'ın izniyle, bu ümmetin delikanlıları, hanımefendileri, Abdullah İbdül Mesud'un, çizdiği çizgiyi kavrayıp, o yolda yürümeye başlayınca, şeytan, bu tezgahı kurduğuna, Pişman olacak Allah'ın izniyle. Vel akıbetü lilmuttakîn de ondan. akibet muttakilerin olacaktır. Biiznillahü teala. Velhamdülillahi Rabbil alemin.